Merhaba, Dünya Merhaba. Mirası Adalar programındasınız. Sesini duyduğumuz gibi konuğum var. Ama stüdyoda yalnızım. A Aso ve Alp yok. Sanmayın ki tatile gittiler. <gülüyor> Onlar da Dünya Mirası Adalar için e, başka şekillerde çalışıyorlar. E, şimdi e, konuğum Ahmet Bilir. E, Selçuk Üniversitesi'nde... 2003 yılında Klasik Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini, 2006 yılında ise Sualtı Arkeoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladınız. 2014 yılında ise yine Selçuk Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda doktor ünvanını aldınız. Mesleki uzmanlık alanınızda Sualtı Arkeoloji kapsamında bu Marmara Sualtı Kültürel Mirası Antik Tiyatro ve Mezar Mimarisi Mezar mimarısı. Evet. <gülüyor> Dışında ise küçük metal objeler. Halen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak dersler vermektesiniz. 2016 yılından itibaren ise Kuzeydoğu Marmara Arkeolojik Sualtı Araştırmalarını yürütmekte ve batık şu efsane Vordon ise. ...adası çalışmalarını da... Evet. ...yürütüyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum... ...davet ettiğiniz için. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Esasında küçük bir... ...ayrıntı da verelim dinleyicilerimize. Ee, adada... ...bize esasen siz ulaştınız. Biz size ulaşmadık. Bu evet. sefer farklı bir şey oldu. <gülüyor> ve yaptığınız çalışmalardan... ...dolayı adayla bağlantılar... ...kurduğunuzu... ...ve acaba beraber bilgiler, destekler, her türlü anlamda nasıl yol alabiliriz diye. Yani bizim hep beklediğimiz, diğer tüm kurumlardan her yerden beklediğimiz şeyi gerçekleştirdiniz. Ortak çalışma değil de yani küçük katkılar sizin bize çok büyük katkınız olacak eminim. Tabii ee, ki adaları çok yakından ilgilendiriyor benim çalışması. Ee, sualtı arkeolojisi konusunda işte Marmara Adası'nın, Kuzeydoğu Marmara sualtı hı. araştırmaları Dolayısıyla doğrudan adada yaşayan halkla alakalı olarak çalışmalar yürütüyoruz. Evet, çünkü şey adalar vakfı adalar müzesi epey evet. belge döküman çalışmalara da sahip. E, tabii bir de Vordanis adası dediğiniz zaman biraz böyle efsanevi, biraz böyle şey yorumlara çok açık, sevilen bir. Ada. Bazıları da biliyor da bazıları da bilmiyor evet. ne olduğunu ama şimdi ben size soracağım nedir bu Vordonis adaları ama şeye baktım Wikipedia'ya her ne kadar yasaları inşallah çiğnememişimdir. Bakmakla şöyle yazıyor. Vordonos Adaları 13. yüzyılda meydana gelen Bizans depreminde battığı belirtilen İstanbul'un kayıp adasıdır. Büyük Vordonos ve Küçük Vordonos isminde iki adadan oluşmaktadır. Üstündeki manastır ile battığı bilinmektedir. Bostancı Çöken Adı olarak da bilinen ve eski adanın bulunduğu yere şimdilerde ye da manastır kayalıkları denmektedir diyor ama yani bunlar böyle net bilgiler değildir de diye söylüyor. Evet. evet e, oradan başlayalım bu netlik Genel bir bilgi verilmiş ee, Wikipedia aslında biz şey anlamında çok fazla kullanmıyoruz yani Bilimsel anlamda Hı. yaptığımız çalışmalarda çok fazla yerlanmıyoruz ee, Bizim burada amacımız yerinde görmek Yani oradaki e, Vordanis Adası üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda Yerinde incelemeler gerçekleştirerek ilk elden bilgileri elde etmek Dolayısıyla e, burada tarihsel kaynaklarda vesaire ...ada üzerinde bir yaşam söz konusu olduğundan bahsediyor ancak... ...bunu biz gidip gözlerimizle görmek ve bunu belgelemek yani fotoğraflarla belgelemek durumundayız... ...ancak bu şekilde bilimsel bir sonuç elde edilebilir diye yola çıktık... ...tabii Vordanisi adası sizin de dediğiniz gibi gizemini koruyor... ...gizemli bir ada olduğu için de her zaman insanların ilgisini çekiyor... Ee, biz de bu gizleme son vermeyi esasında kendimizi de amaç edinmiştik ancak ee, tabii e, bizim araştırma izimizin e, daha da ötesinde bir boyuta ulaştı buradaki çalışmalar. Evet şimdi e, gizemini koruyor derken de gizemi de esasında e, medyada da enteresan şekilde kullanılıyor. İşte yakın zamanda da mesela Büyük dediğimiz o isimli gazetelerden birinde bir haber yapıldı ama haber yani eski iki sene önceki şeyi tekrardan koymuşlar falan. Evet. Böyle enteresan bir şey. Esasında kapıdaki bu arkeolojik çalışmalardan sonra e, İstanbul için bildiklerimizi de unutup yeni bir e, tarihle. Başka bir gerçekle karşılaştık. Sizde bu sualtı arkeolojik araştırmalar hı hı. yapıyorsunuz. Bu elde edeceğiniz, bulacağınız en küçük bu bulgu yani en çok şey çok değerli. Şimdi burada tam olarak nasıl bir araştırma yaptınız, neler buldunuz? Şimdi yeni kapıdan başlayalım. Yeni kapı kazıları ile birlikte İstanbul'un en erken dönemine ilişkin veriler elde edildi. Daha öncesinde 7. yüzyıldaki Yunan kolonistler tarafından kurulduğundan söz ediliyordu. En erken bilgiler bu yöndeydi. Ancak şimdi yeni kapı kazılarıyla birlikte günümüzden 8 bin yıl öncesinde tarihlerinden veriler elde edilmeye başladı. Bu da İstanbul'un tarihini bir anlamda değiştirmiş oldu. Buradan yola çıkacak olursak bizim su altında keşfedeceğimiz sizin de bahsettiğiniz gibi en küçük bir veri. Ee, ...bilime yeni bir... E, ...boyut kazandıracak... ...belki başka bir soru işaretini de... ...beraberinde getirecek... ...yani Hı. cevaplanması gereken başka soru işaretlerini de... ...beraberinde getirecek... Ee, ...dolayısıyla bu anlamda çalışmalarımızı... E, ...sürdürüyoruz... ...su altında... Ee, ...neler bulduk derseniz... E, ...biz Vordanoisi adası üzerinde... ...iki yıl bir çalışma gerçekleştirdik... ...2016 ve 2017 yıllarında... Ee, ...bu süreç içerisinde... E, Tabii ada üzerinde bir yerleşimin olup olmadığı sorusu bizim e, çıkış noktamızdı. E, yapmış olduğumuz çalışmalarda işte çeşitli e, tarama yöntemleri gerçekleştirdik. E, su altı arkeolojik e, tarama yöntemleri bunlar. Ve bu tarama yöntemlerinden sonra da e, elde ettiğimiz buluntular daha çok batık ağırlıklı oldu. Hı hı. E, batık keşifleri gerçekleştirdik. E, bu batıklar arasında... E, Çatı kiremedi batığı ve mermer bloklardan oluşan bir batık kümesi en önemli bulgularımız olarak karşımıza çıktı. Çatı kiremitleri konusunda ilk başta şöyle bir kargaşa yaşadık. Dedik bunlar ada üzerindeki yapıların çatı kiremitleri büyük ihtimalle diye düşündük Hı. ve bizi gerçekten çok heyecanlandırdı <gülüyor> bu bulgular. E, tabii adanın da şöyle bir özelliği var. E, ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. E, üzerinde yoğun bir kalkı tabakası hmm. var. Bu da işte e, midye kabuklarından ve kumlardan oluşan bir Usunlar. tabaka. Yani e, şey bizim <gülüyor> tabi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan almış olduğumuz izinde sadece yüzey araştırması <gülüyor> şeklinde. E, dolayısıyla bu tabakanın altında neler var onları göremiyoruz. E, buna rağmen tespit etmemiş olduğumuz vunt arasında... Amforalar işte saymış olduğum gibi hı hı. Çatı kiramitleri ve e, Mermer bloklardan oluşan Buluntu grubu oluşuyor bu çatı kremitleriyle ilgili bize görselleriniz de göstermiştiniz Adana'da evet. gelip bunları tespit etmeniz böyle üst üste yığılı olmasıyla alakalı Hı -hı. demiştiniz o görselde evet. hakikaten. Yani benim böyle bir şey işte zaten sizi ne kadar isterseniz deyin oradan koparıyor ve gerçek bu evet. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Mermer bloklarda da öyle oldu zannedersem anlattığınızda bir an manastırı bulduk gibi bir. Heyecana e, Tabi ilk önce miydin? dedik acaba e, Manasrı ait bir yapı kalıntısına mı ait bunlar? E, ancak baktık ki sonradan orası, oranın farklı bir yapısı var. Denizciler için son derece tehlikeli. Hı -hı. Şu, günümüzde şimdi orada modern bir çakar var. E, o denizcileri tehlikeye karşı uyarıyor. E, topuk dediğimiz yani deniz yönünden çıkıntı yapmış kayalıklar bulunmakta. Hı -hı. Bu da denizciler için son derece tehlikeli. E, bizim için... Ee, güzel Çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, Buraya çarpan gemilerin e, Oluşturmuş evet. olduğu batıklar Bizim için e, güzel keşifler oluyor Tabi çakarların e, Ne zaman e, imal edilip yerleştirildiğini bilmiyoruz Ama herhalde 1900'lerin yani 1900'lerden önce hiç böyle bir şeyler yoktu Ve Tabii. sadece o yöre Denizcisinin bilebileceği Hı -hı. bir evet. e, Gerçek o kayalar Evet baya bir <gülüyor> batık olmalı Orada Şimdi özellikle 1770 yılına ait bir Vordanisa haritası hmm, var. Bu evet. Marmara ve İstanbul'u belgeleyen. Evet. Burada Vordanisa adası gözüküyor bu haritada 1770 yılında. Hmm. Kavli'nin haritasında. Bu da bizim için çok önemli bir soru işaretiydi. Hmm. Ada adanın sizin de bahsettiğiniz gibi işte 11. yüzyılda batmış olduğu ve on, on, on daha farklı yani, şeyler olmuyor. da kesinleşmiş yılında. bilgiler yok. Kesin bir veri yok. Yani e, antik kaynaklarda da Hı -hı. geçmiyor bu ada evet. işte e, şu zamanda batmıştır Hı -hı. diye kesin bir şey yok. Hı -hı. E, bu batma e, yüzyıllar boyunca devam eden su hareketliliği sonucu da gerçekleşmiş Hı -hı. olabilir. Bir deprem sonucunda da e, gerçekleşmiş olabilir. Hı -hı. Bir de tsunami'den de da. E... Şuna tabi tabii çok ilginç Çınarcık çukuru dediğimiz işte Hı -hı. 1270 metrelik hemen Büyük Ada'nın güneyindeki Çınarcık çukuru büyük bir su haznesini barındırıyor aynı zamanda buradaki bir deprem hareketliliği bu suyun da dalgalanmasına ve tsunamiye yol açmasına sebep oluyor. Ama bu Cowley'in haritasındaki İngiliz değil mi evet. o şey haritayı yapan kişi 1700'lerdeki e, haritasında orada bir ben de baktım e, gözüküyor ama e, onun da farklı yorumlar var belki acaba bunlara dikkat çekmek için mi yapılmış öncesinde mi batmış sonrasında Hı -hı. Yani bunların hepsi esasında kesinleşmemiş ve sizin çalışmalarınızla belki de e, daha evet, mu muhtemelen şey. o bir seyir sefer haritası ve Hı -hı. denizlileri de bu tür tehlikelere karşı uyarmak maksadıyla çizilmiş olabilir gösterilmiş olabilir diye tahmin ediyoruz hmm. ee, evet. çünkü 1770 yılına ait o harita e, var ancak bizim orada tespit etmiş olduğumuz batıklar özellikle çatı kiremiti hmm. batığı e, 15. yüzyılın ilk yarısına ait evet. ee, çatı kiremitlerinin not tipolojisinden yola çıkacak olursak hmm. e, bunların bu çatı kiremitlerin var e, millet olsun enezi olsun hmm. e, günümüze kalan yapılarda Evet. Bu çatı kiremitlerin rasyonu ve onların dönemsel tipolojileri bize o tarih veriyor 15. yüzyılın ilk yarısını. Evet. Tabii bizde de bazı bilgiler var. Çünkü çatı kiremiti için kırmızı toprak çok önemli. Kesinlikle. Adalar kırmızı toprak ve adalarda biliyoruz Değirmen plajının olduğu yerde ve şu anda fete Okyar korusunun hı hı. içerisinde. Eski şeyler var fırınlar var hatta markası üzerinde Frinkibo diye üretilmiş tuğlalar var vesaireler var o dönemde de yani adalarda üretim varmıştı şarapçılıktı bu tür madenlerde hı hı. E, muhtemelen belki adadan da yüklenmiş gelmiş bir şey olabilir tabi bu da bir varsayım ama çünkü orada bir e, adada da e, çok önemli bir liman var Aya Nikola'da evet. e, belki işte bu bulgularla hepsi beraber <gülüyor> ...birleşebilir. Ee, yani güzel bir konuya aslında temas ettiniz. Ee, ben de bunu Şimdi not alacağım bu, kendime. Bu konu bayağı güzel bir konu esasında. Böyle bir dakikalık e, bir ara verelim ister misiniz? Hani dışarısı 30 derece ne ama bu kadar sudan bahsediyoruz altından. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Şöyle ki. serinleyici bir müzik efendim kısa bir ara. E, Between Music'den Aquasonic. Bu tamamen e, suyun altında gerçekleşmiş... E, müzik e, aletler de suyun altında e, çalınıyor evet Hadi. bir soluklanalım Evet, <gülüyor> şöyle ferah ferah serinletici bir <gülüyor> müzikten sonra tekrar hatırlatma yapayım. E, konuğumuz e, öğretim üyesi Ahmet Bilir. E, sualtı arkeolojik araştırmalar yapıyor ve Vordonise Adası'ndan bahsediyoruz. Orada son yaptığı araştırmalardan. E, bu, bununla ilgili bir de e, makaleniz e, yayınlandı. Tina adlı Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı'nın Dergisinde 2016 Bordonisi Sualtı Araştırmaları adında değil mi? Evet. Evet. Orada bir de şey yapmadan geçmeyelim. Adalar Denizli Yaşam ve Spor Kulübü Derneği ile de beraber çalıştınız. Destek aldınız. Oradan Volkan, Volkan Narcı da bizim konuğumuz olmuştu. Evet, Eskiyan Eskiyan'da. Evet, azıcık da oradan bahsedip sonra şeye geçelim isterseniz. Ayhan ee, Nikola. Ee, özellikle ben kendine teşekkür etmek istiyorum. Ee, Volkanlarci ve Sergio Ekşyan da ee, bizim ekibimizi ekibimizin önemli parçaları. Ee, Sağolsunlar İşte Volkan'ın dalış okulu var. O e, bize tekne ve e, ekipman evet. desteği'nin de bulundu. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak bizim için önemli. Ee, ...orada yaşayan halkla birlikte... ...bu tür çalışmaları... E, ...gerçekleştirmekte... E, ...ayrıca... ...bizim için önemli çünkü... E, ...bizim elde ettiğimiz bilgileri de... ...ilk elden onlar vasıtasıyla... E, ...tanıtmış onlara da... ...bilgilendirmiş oluyoruz... ...bu çalışmalarda... E, bu adanın maden semtinde... ...Nakibey Plajı denilen e, tarafta... ...kalıntıları halen görülen... ...8. yüzyıldan kalan... ...Kadınlar Manastırı var... Bizans İmparatoru 2. Justin bu 569'da kendi mülkiyetindeki adada bir manastır ve işte bugün Aya Dimitris Kilisesi'nin olduğu yere de bir saray yaptırmış Kilise ve manastır yapılınca burası Ayanikola Nikola koyu adını işte almış ama antik ve Bizans döneminde de Karya köyü olarak biliniyor günümüzde bugün Yani burada antik bir liman var Açıkçası önemli kişiler var bu manastırı sürgüne yollanan zamanında işte arasında imparatörüçe Irene var işte meşhur en meşhuru bilineni Bin, e, galiba 1042 yılında Bizans imparatörüçesi diye bilinen Zeo var onun kardeşi kız kardeşi Theodora var neyse yani Karya köyünün bu 15. yüzyılın ortalarına kadar da e, çok bilinen bir e, köy oldu bu. E, ...açık yer, değişik ülkelerle özellikle Marmara Denizi'nin bu güney sahilleri ve Yunan kolonileriyle de ticaret yaptığı biliniyor. Ee, burası esasında bir kazıyla değil de yani sistematik bir kazıyla değil de rastlan sonucunda bulunmuş. İşte bahçe düzenlemesi yapılırken mezar ve altın sikkeler e, bulunmuş ve böylece de antik döneme ait bir yerleşimin varlığı e, anlaşılmış... Burada bulunan altın sikyeler, paralar vesaire işte arkeolojik, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin define bölümünde isteyen buradan görebilir. Adı da Kisikos Definesi. Burası sizin için de çok değerli bir yer. Buralara dalıp araştırabilirsiniz. Diğer rotaları da şimdi anlatırsınız. Önümüzdeki planda ne var? Şimdi bu yıl Eylül ayında gerçekleştireceğiz Hı -hı. bu çalışmalarımızı biz. Ve bu yıl öncelikli olarak Sedef Adası etrafında bir araştırma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü halihazırda hazırda Sedef Adası etrafı dalışı yasak bölge ilan edilmiş. Daha önce oradan çıkartılan bir takım anforalar olmuş. Bunlar 2863 sayılı yasa kapsamında da Sedef Adası'nın çevresi dalışı yasak bölge ilan edilmiş. Çünkü işte sportif dalgıçlar adı etrafında da evet. işte her önüne gelen bir amfora çıkarttığında Maalesef böyle üzücü durumlar söz konusu olmuş. Hı hı. Ee, onun dışında adının güneyindeki Çam Limanı'nda e, yine araştırma gerçekleştireceğiz. Ee, burada da doğal maden olarak bakır yatakları söz konusu. Özellikle antik metinlerde geçiyor. Aristoteles'in bildirdiğine göre e, burada denizin iki kulaç altından dalgıçlar bakır madenini çıkartıp e, ve bu çok kıymetli bir bakır madeni olup ee, Yunanistan'daki bir Apollon tapınağında da heykel yapımında kullanılmış bu bilgiyi ulaşıyoruz ve buradaki dalgıçların da gözlerinin son derece keskin olduğunu e, belirtiyor yine Aristoteles eteles bizleri ee, orası da bizim için önemli ee, orada bir araştırma gerçekleştireceğiz. Neandros tavşan alısı da yine aynı şekilde evet. etrafında e, yine bir araştırma gerçekleştirmeyi planlıyoruz Hı -hı. Ee, dolayısıyla e, bizim çalışma sahamız kapsamında ...dalmadık nokta bırakmak istemiyoruz. En küçük detayı da atlamak istemiyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllardaki planlarımız içerisinde de yine kadınlar manastırı... Evet, bunun izinin e, alınması çok değerli ve çok önemli olur sizin çalışmalarınız için herhalde. Evet, yani daha önce bu bölgede hiç sualtı araştırması hiç yapılmamış yok. arkeolojik evet. manada. Sualtı kültür mirası da son derece yeni ve genç bir bilim... E, bilim dalı olarak karşımıza Hı -hı. çıkıyor. 1960'lı yıllarda e, henüz sualtı arkeolojisi başlamış. Klasik arkeolojinin başlangıcı 1750'ler olmasına rağmen. Hı -hı. E, o anlamda da çok genç esasında bir bilim dalı sualtı arkeolojisi. Hı -hı. E, ve bir yerden başladık e, ve bu şekilde de devam etmek istiyoruz. En küçük detayı ne kadar da bu tespitlerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Şimdi esasında adalar tamamıyla sit bölgesi ve esasında orada da e, bir şey kazı çalışmaları falan yapılmadı. Ada çok bakir o anlamda. E, bu Karye köyü de e, bu Yunan kolonilerin ticaret yaptığı biliniyor. Hı hı. E, yani çok önemli bir liman şey gö, gö, görünürdü o, o şekilde gözüküyor ve tesadüf yani sistematik bir kazı kazıyla filan değil de birisi orada bahçe düzenlemesi yaparken mezar ve e, altın sikkeler buluyorlar şeyde Aya Nikola bölgesinde bu e, köy dediğimiz yerde ve böylece de bu antik döneme ait bir yerleşimin varlığı e, yani açık seçik ortaya Çıkmış oluyor Buradan çıkan işte bu altın sikkeler Paralar e, vesaireler e, Hatta ismi de Kisikos Definesi Kisikos Definesi evet, evet. döneme tarihleniyor sikkeler. Evet. Arkeoloji ee, Müzesi'nin Define bölümünde yani arzu eden e, Olursa orada da görebilir Böyle de e, kıymetli bir yer yani bu çalışmaların bir, bir, mutlaka bir ayağının buraya eklenmesi lazım. Ben e, şeyde gördüm bir de bakarken Ernest Monbore'nin kadınlar kadınlar manastırını e, kıyı boyunca yani e, yaptığı haritalarında o İstanbul-Ankara ve e, enteresan şekilde adaların haritalarında yapmış Ernest Monbore kıyı boyunca 300 metre uzunluğunda olduğunu. E, belirtmiş ortada bir kilise kuzey ve güney kanatlarda 250 metre uzunluğunda manastır binaları ile muhafız ve hizmetli binalarının hemen deniz kıyısında yer aldığını eski bir limanın olduğunu özellikle belirtiyor işte üstelik 19. yüzyıl ortalarına dek de korunmuş bu liman evet yani maalesef esasında pek çok limanda mevcut. Hı hı. Ee, muhakkak da bir ada e, denizsel bir yaşamı sürdürüldüğü bir yer. Ve limana da ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Muhakkak olması gerekiyor. Mesela Anadolu kıyılarına baktığımız zaman da, yani Anadolu yakız kıyılarına baktığımız zaman da bu limanların olmadığını görüyoruz günümüzde. Çünkü oraya bir sahil yolu yapılmış. Evet. Ve o sahil yolunun altında kalmış bütün o antik menirekler Evet. Ee, yani biz esasında bu menirekleri tespit ettiğimizde çok seviniyoruz. <gülüyor> Antik deneme ait yapılar olduğunu belgelediğimiz için önümüzdeki yıllarda da orada bir çalışma gerçekleştireceğiz muhakkak. Evet bu dediğiniz esasında adada da olmuş. Manastır kalıntılarının üzerine günümüzde bazı yapılar kondurulmuş, arazi doldurulmuş. Yine bu Montmore'nin söylediği tarihi liman kalıntısı üzerine de bir özel kayıkhane inşa edilmiş. Ama maalesef işte, <gülüyor> bizim e, ülkemizde çok fazla sayıda kültürel miras olduğu için e, çok değerini anlayamıyoruz e, bu tür olumsuz olaylarda yaşanıyor evet e, ben yine e, bizim adalarla ilgili bir şey daha vurgulamak istiyorum şimdi aklıma geldi tabi bütün adalar sit alanı ve bu 1 bölü 5000 planları 1 bölü 1000 planları yapıldığında gerçi şu anda iptal oldu onlar e, bu bölge bu adanın en eski yerleşimi olduğu ve ana karayla da bir sürü belki bağlantının çıkacağı bu en eski yerleşim e, lojistik olarak, lojistik alan olarak planlanmış. Yani adada ticaret yapan e, müesseselerin e, depoları, her şeyi orada işte atıktı, şuydu, buydu depolayacakları yer şu anda da biraz... E, yani içler acısı durumda. <gülüyor> bu değerli yerlerimizi bu şekilde davranmamız nasıl yorumlanır bilemiyorum. Yani yorumlanacak hiçbir tarafı yok. <gülüyor> Ancak biz e, yani yaşayanlar sahiplenerek e, sanırım Tabii herhalde sesimizi duyurabiliriz. Tabi orada sivil toplum kuruluşları işte sizin vasıtanızda evet. e, bunların duyurulması gerekiyor. Ya peki programımızın sonuna doğru gelirken... E, bir de destek açısından sanırım desteğe de ihtiyacınız var bu konuda söylemek istedikleriniz son sözleriniz e, tabii biz burada bilimsel anlamda bir çalışma yaptığımız için bu esasında e, bütçe ve finansman konusunda çok zorlanıyoruz e, bu konular bizim uzmanlık alanımız değil e, dolayısıyla bu konuda da yardım bekliyoruz esasında e, işte bizim bir takım masraflarımız oluyor konaklama işte ekibin e, Yemesi, e, yiyecek ve beslenmesi gibi ihtiyaçlarımız var. Bunun dışında e, tekne ve ekipman Hı -hı. E, gibi masraflarımız da oluyor. E, biz bunları e, istiyoruz ki hep beraber evet. taşın altına elimizi sokalım. E, i̇şte yerel yönetimler olsun onlarla beraber. Sağolsunlar daha öncesinde Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi, e, Pendik ve Adalar Belediyeleri de bu çalışmamıza katkıda bulundular. Ee, yine böyle bir e, kolektif işbirliği olursa e, biz de çok seviniriz ve rahatlıkla e, sadece bilimimize odaklanıp evet. e, işimizi gerçekleştirebiliriz çünkü bizim içinde çok e, inanılmaz zamanımızı alan durumda. Ee, ya istedikleriniz zaten çok çok az herkesin karşılayabileceği kesinlikle bir <gülüyor> yani çok büyük bir şey beklentimiz bunlar hiçbir şey değil gerçekten efendim konumuz programın tabii aile sonuna geldik konumuz Ahmet bilirdi onunla Soaltı arkeoloji kazılarını konuştuk ee, bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz ee, Ahmet Bey e, hem makaleleri hem bazı görselleri olacak e, merak edenler için Vordunisa Adası Evet Gizemli Vordunisa Adası <gülüyor> buradan e, takip edebilirsiniz sitelerimizden e, Teknik Masada arkadaşım Batı Çıtınkaya'ya çok teşekkür ediyorum e, Günün birinde Karya Köyü'nde Aya Nikola Koyun'da Arkeolojik kazıların başlatılması dileğiyle diyoruz efendim. Ee, Hoşçakalın adalar hepimizin.